Mint Gıcır cızır plaklar <Gülüyor> Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula, Demert Emcan <Gülüyor> İyi akşamlar Açık Radyoda Mint başladı ben Efkan Kula. Ben Mertem Can The Specials'la başladık Nelson Mandela. Ee, Sabah karşı veya dün gece itibariyle belki de son 30-40 senenin en önemli evrensel değerimizi kaybettik. Evet yani özgürlük mücadelesi denince belki de akla gelen e, ilk isim ya da ilk birkaç isimden bir tanesi Nelson Mandela. Ve aynı idi. zamanda hani insaniyet için. Umuttan bahsedersek belki akla gelecek birkaç isimden biridir. Tabii. İşte ne bileyim Mahatma Gandhi'den bahsedebiliriz. Martin Luther King'den bahsedebiliriz. Ve elbette Nelson Mandela'dan Tabii. da bahsedebiliriz. Bütün insanlık için bir umut, bir ilham kaynağıdı. 95 yaşına kadar yaşadı maşallah. Bir de yani gerçekten umut detayı önemli bahsettin Bir 27 yıl hapiste kaldıktan sonra. Evet. Ve içinde bulunduğu, önderlik ettiği mücadeleyi. O yıllarda da yine hapisten o şartlarda yönetmeye çalıştıktan sonra yani ve de daha da önemlisi hani çıktıktan ve sonra çıktıktan hani sonra bunu bir kin meselesi bir nefret meselesi bir çatışma meselesine dönüştürmeden barış barışı getirilmiş bir insan seçimle kendini seçimle, gerçekten seçimle hani herhangi bir şekilde intikam duygusu içinde olmadan birleştirici ona özgürleştirici bir dünya hayaliyle Gerçekten sadece Güney Afrika'ya değil ki tabii ki hani Güney Afrika en önemli oğlunu yitirmiş oldu ama bütün bütün dünya için çok önemli bir e, isim çok çok ilham verici bir isimdi e, yani biz yıllarca işte hani onun sözleriyle işte konuşmalarıyla vesaireleriyle hani e, bazı şeyleri doldurduk aslında ya bir de şeyi evet. düşün e... Şimdi bizim aslında hani ilk gençliğimizi yaşadığımız döneme geliyor aslında onun o mücadeleyi vermesi ve sonra özgürlüğünü kazandıktan sonra işte devam etmesi. Ya hep o tüm o büyük dert, tasa ve acılara rağmen hep çok sıcak bir gülümseyiş vardı yüzünde. Evet. Yani, insan vardı. Aynen öyle. Yani in insaniyet adına aklında bir, e, bir simgeydi. Nason imgesi onunla birleşmiştir. Şimdi biz de Mint olarak bu hafta programı, onu ayırmaktan gerçekten büyük bir onur da duyuyoruz bir yandan. Yani, yani müziğe de en büyük ilham kaynaklarından biri tabii yani oldu. Tabii şey, yani Hayatın e, içindeki o anlamda da evet. En önemli yani. parçalardan biri müziğe. Bizim gibi nispeten hani şey e, siyaseten cahil insanların açısından da hani Önemli taraf, taraflarından biri de belki o gerçekten müzikte bu kadar iç içe olan bir hani başka bir... E siyasi önder olmadı herhalde yani hem kendi ülkesinin işte ya da Afrika sin müzisyenleri bir yana e, şey e, popüler müzikte evet. onun hakkında işte onlarca beste ve ondan ilham alan işte yüzlerce belki ki, hani şarkı yapıldı. İşte edildi, onlardan söylendi. biri de işte şimdi 84 e, senesinde yayınlanan çıkan işte specialsın e, Jerry Demers'in yazdığı bir şarkıydı. E, 80 başları özellikle İngiltere'de böyle anti-apartheid hareketlerinin bayağı bir yoğunlaştığı yani şimdi dinleyen genç arkadaşlar ne hani apartheidin ne olduğunu bile belki bilmiyor olabilirler ee, bildiğiniz hani ırkten üzerine ayrıştırıcı bir siyasi e, rejim de hani siyahların oy veremediği herhangi bir toplumsal düzen içerisinde yer alamadıkları Sadece şey beyazların hizmetkâri olarak e, yaşam sürebildikleri bir hani rejimin için rejim yaşandı bu dünyada. E, ne kadar tuhaf geliyor değil mi yani aslında? Ya şey tabi e, ırkçılık hala tabii ki var. E, yani şey sokaklarda karşılaşıyoruz <gülüyor> gün içerisinde e, dünyada da her ülke, birçok ülkede var ama o yıllarda. Ya inanılmaz bir şekilde e, insanların hayatına gerçekten büyük bir e, gazap ...olarak çökecek bir şekilde vardı. Hmm. Ee, bunun en büyük işte... ...mücadelesinde belki Nelson Mandela... vardı Güney Afrika'da. Ki ondan önceleri de var yani bütün o hani... ...o hikaye işte ne bileyim daha geçmişe gidersek... Stephen Bikolar var vesaireler evet. falan. Yani ya çok, o da ayrı bir şey. Çok, Gerçekten... Yani, e, bütün işte o en... E, ...yani Mandela'nın öncülükleri... Hatırlamaya ettiği, bile dayanamıştıysan işte, o... ANC, ...hikayeyi. Işte, African National Congress e, davası... ...yani bütün o şeyleriyle birlikte... E, ne derler yol arkadaşları demeydi. yani çekilmedik azap yok yani orada neyse ama yani e, ne bileyim kendi adımı hani Mandela ya işte hani Afrika'daki Laka bile Madiba e, ben de onların aksine sadece umudu yaşartan gerçekten onu çağrıştıran bir simge e, hı hı. ve gerçekten de hani insaniyetten hayırlı bir şey bekleyeceksek hani kendi adıma bunun en büyük şeyinde kaynağı da Mandela olmuştur her zaman. Yani bu dünyaya Mandela gibi isimler gelmişse ve onun etrafında halklar, insanlar birleşip hani gerçekten bir arada yaşamaya karar verebilmişse tamam yani gerçekten hani dünyada bir yerlere gidebiliriz. Darısı başımıza diyorum. Aynen öyle. Yani o yüzden işte iki ayrı doğum gününde yani benim bildiğim öyle bir 70. 70, evet, 70 yaşında bir de 90, 90. yaşı geleceğiz yani, geleceğiz. yani, yani e, iki büyük doğum günü Partisi yapılmış onlarca e, şeyin müzisyenin grubun katıldı detaylarına geleceğiz tabi e, evet. bütün dünyaya ilham kaynağı olmuş e, Evet neyse yani bu, bu program şey değil yani tamam Nelson Mandela'yı anan şarkılar da olacak ama hani sanki onun nispeten hoşlanacağı veya hani illa ki belki müzik zevkine çok şey o, hitap etmeyebilir ama en azından eyvallah diyebileceği e, isimlere yer vermeye çalıştık. E, bir de tabii ki biraz son dakika programı oldu yani sabah öğrendik. Ondan sonra işten çıkıp evde böyle harıl harıl hemen bir şeyler çıkarmaya çalıştık. Ee, şimdi onlardan biri de şey tabii ki... ...hani siyah müziğin en büyük isimlerinden biri... E, ...James Brown. Ve onun da tabii ki hani bu konuda söylediği çok çok net... <gülüyor> Değil mi? E, ...laflar, çok net şarkılar var. Onların başında herhalde şimdi çalacağımız... ...Say It Loud, I'm Black I'm Proud olabilir... Say it, loud. it loud Say it loud, it loud. Look here. Some people say we got a lot of malice Some say it's a lot of nerve But I say we won't quit moving Until we get what we deserve We've been built And we've been scorned We've been treated bad Talked about as sure as you moan. It doesn't sure as it take two eyes To make a pair Brother, we can't quit until we get our share. We're going with... loud and black and proud. Birinci kısım bu. Bunun bey yüzünde de ikinci kısım vardır. Devam eder. Aynı gazla. Gerçekten de şu son derece net. <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> ee, sene, 68. sene 68. Ve zaten şey yani o zamanki e, hani siyah güç adı altındaki hareketin e, de slogan şarkısıdır. Evet. Ki o da kendi içinde bayağı bir ayrılır. Hani bayağı bir hani siyah milliyetçilik falan da vardır. Hatta separatist gruplar da vardır. Ama onun dışında hani kara panterler özelinde mesela öncülüğünde aslında şey... E Ekonomik bir baskı altında kalmanın getirdiği hani şey vardır, e, taarruz vardır. Ama yani radikal siyah hareketin şeydir evet. aslında. Ya şey tabii hani James Brown söyleyince e, işin içine eğlence unsuru da ister istemez giriyor ama e, çok e, ben ben de bakarken şimdi tek gördüm. E, çok sonra onla yapılan bir röportajda şey demiş e, ya. ...bu şarkı tamam çok beğenildi... Hı. ...ondan sonra hatta başarılı da oldu... ...liste başarısı da gösterdi... <gülüyor> Fakat hani benim için şöyle bir dezavantajı oldu. Konserlerime sadece hani siyahlar gelmeye başladı. <gülüyor> Ve hani sanki ben e, ırkçılığı aslında şey yapıyormuşum. E, bir şekilde ayrışmayı e, güçlendiriyormuşum gibi bir algı oluştu. Tabii ki öyle değildi. E, ama hani pişman mısınız diye sorarsanız böyle bir şey yap. Tabii ki değilim. İyi ki yaptım öyle bir şey. Hala o şarkıyı gurur duyuyorum ama başıma da böyle bir şey geldi o dönem. <gülüyor> demiş. Ee, işte neyse yani şey e, bu hafta hani plakları neyse mandela için döndürüyoruz hani bu hani sloganı severdi herhalde ama e, ama çok da fazla içine girmek istemezdi <gülüyor> muhtemelen onun çünkü hep hep böyle bir birleştirici özelliği oldu e, işte şey hani biraz şeyden başladık hani apartheid döneminden ondan sonra işte serbest bırakılışından sonra iktidarı gelmesi vesaire suçsuzluğu yani önemli şeylerinden biri e, nedenler başarılarından biri hani ülkeyi konsolide edebilmesinde kaynaklandı. Ee, hatta hani bununla ilgili kitaplar da var işte film var, İmmiktus falan var. Şimdi hatta şöyle <gülüyor> ne yazık ki şöyle bir tesadüf de oldu. Onun otobiyografisinden yola çıkılan e, Long Way to Freedom özgürlüğe giden uzun yol hmm. filminin e, premieri yapıldığı gün e, vefat etti. <gülüyor> hatta kızları premierdeydi. Londra'da hatta galiba filmdeyken haberini alıp apar topar filmden çıkıp Güney Afrika'ya geri dönmüşler. Neyse hani oradaki şeylerden çok yani Mandela'nın çok önemli özelliklerinden biri düşmanıyla yani tırnak içindeki düşmanıyla barış sağlamak istemindeki azim. Yani şey lafı var Eğer düşmanınızla barış sağlamak istiyorsanız onunla, onunla birlikte çalışmak zorundasınız Bunun sonrasında da Onunla ortak olursunuz diyor Ve bu başarına kadar da size imkansız gelir diyor Yani o çok sevdiğim laflardan biri <gülüyor> birlikte çalışmak gerçekten Hı. hani yani şey için. doğru ee, yani şu açıdan Tabii ki herhalde hani yok edemezsin Hani yok edersen ondan farkın kalmaz Aynen öyle. Ee, Tamam belki bir yanıyla e, o mücadele içerisinde böyle şeyler de belki zaman zaman olmuştur illaki de e, ama ondan farkın kalmaz e, oturup bir yerde anlaşıp e, şey yapman lazım. Birlikte yaşam ki yani aynen öyle. Şey. Şey yani bütün o ilham yani. da aslında oradan aynen çıkıyor. Öyle. Yani o sabrı göstermek, işte o anlayışı göstermek, o erdemi göstermek. Aynen öyle. Eee Mesela işte şey Invictus filminde de hani bu çok net görülür. İşte e, rugby takımı çok beyaz bir takımdır ve yani Springboks diye adlandırılır ki bu hani siyahları bayağı bir hakarettir aslında. Ve bunun isminin özellikle değiştirilmemesini istiyor. Çünkü o da beyazlar için bayağı bir şey ifade ediyor. Oradaki Afrikan hmm. halkı için bayağı bir şey ifade ediyor. Onların hani yüzyıllardır orada yaşayan bir hani şeyden bahsediyoruz. Hani sadece beyaz deyip geçmemek lazım. Onların da kökenleri yüzyıllara dayanıyor orada. 1600'lere, 1500'lere dayanıyor sonuçta. Dolayısıyla oradan bir hani ülke yaratmak üzerine giden bir hikaye. Gerçekten de yani şey, her, her yönüyle inham verici. Ve hani gerçekten ülkemizde, çevremizde, mahallemizde, dünyamızda hani barış, içinde yaşamak istiyorsak Mandela her zaman okundu. Hani bize ışık tutan isimlerden biri olacak. Daha fazla okumalıyız. Daha fazla öğrenmeliyiz bence onunla ilgili. Biz hani Türkiye'de biraz hani dışa kapalı bir ülkeyiz. Çok fazla ilgilenmiyoruz dışarıda olup tane Hatta şey yine bugün Hı. Facebook'ta dolaştı ee, Hürriyet'in yıllar evvel e, bununla ilgili manşeti şey Atatürk Barış Ödülünü geri çevirmişliği var ya ondan sonra Sonra şimdi onu açmış Hatta musun manşet ne? neydi? Evet. Çirkin Afrikalı. <gülüyor> ya bu ne? Yani, yani bunu bunu şimdi kim? Bu tükürüğü kim yalayacak? Allah aşkına. <gülüyor> Allah aşkına yani. Gerçekten de bunu bunu soruyorum ve ya işte öyle olduğun içinde bugün böyleyiz. Yani işte oradan buraya geliyoruz Aynen yani. Öyle. Ne yapacaksın? Oradan buraya geliyoruz ve bir şekilde e, o şeyi e, o yolları döşeyenler de eee şu anda bir, hala zamandır, şu anda hala yolun başındalar. Tabi, yani başında, yolun başını tutan adamlar tabi, hala, hala ve hala. Ve hani son yıllarda böyle farklı şeyler söylemeye çalışıyoruz gördüğümüz Allah kadarıyla. Neyse, ama bu biz... demek ki zamanda ırkçılık yapmak bayağı şeymiş. Zevkliymiş değil mi? Değil evet, mi? Evet. Prim yapıyormuş evet, falan evet. böyle. Gazetecilik e, buymuş. E, çok rahat bahçe çıkarırsın yani evet. değil mi? Albany falan vesaire. Neyse. Hadi biz e, barışa geri dönelim. Sene <gülüyor> 77. Eee Isley Brothers Harvest for the World. <gülüyor> Terms for the world. Evet, Mint'te bu hafta, e, bu akşam, Nelson son anıyoruz. Dün akşam e, ya da dün sabah karşı e, hayatını kaybeden. E, açık Radyoda da gün biraz böyle geçti. Takip edebildiğimiz kadarıyla, hani evet. ben sabah açık gazetede dinledim. Ondan sonra gün içerisinde çok takip edemedim ama eminim e, bir sürü bir şey olmuştur. Biz de hani mint olarak bugün e, bu e, ama e, sürecini devam ettiriyoruz diyebiliriz. Evet. Şarkılarla yapıyoruz, bir şeyler de işte söylemeye çalışıyoruz e, dilimiz döndüğü kadarıyla. Evet. Yani kendine ahlak, dürüstlük ve tutarlılık içerisinde davranan insanlar e, insaniyetsizlik ve zulümden korkmamalar demiş evet. zamanında. E, kendi hayatında böyle yaşamış bir insan. O yüzden de hani her zaman saygımız sonsuz, her zaman anası e, karşısında ayakta evet. dururuz, selamlarız. E, evet, böyle evet. hani ve şey hani... E, Buna belki en fazla, bununla ilgili en fazla konuşabilecek insanlardan biri de hani ne kadar gerçek kişisel belki tanışmışlıkları var mıdır yok mudur bilmiyorum ama en azından... Amerika'da kendi hayatında bununla ilgili sürdürdüğü mücadeleler bununla ilgili ya, içine girdiği işler vesaire itibariyle hani, ve yılların deneyimi itibariyle hani Stevie Wonder'ın da bayağı bir şeyi vardır. Vardır. Yani, ya tanıştıkları vardır, falan vardır herhalde. Ya, ne düşünüyorum. düşünüyorum ya, yani. Hiç olmazsa 88'de <gülüyor> tanışmışlardır. Bir ama hapisteydi. Ama şey yok. 98'de doğru hapisteydi. Şey yani. ee, ama yani şey e, bu şarkı özellikle hani bu single'ı bulmaya çalıştım. Çünkü bayağı bir sıkışık bir yerlerde falan duruyordu. Bir Beatles coveri, We Can Work It Out, Signed, Sealed and Delivered albümde yer al alır. Ve hani Steve Wonder'ın da o şarkıyı o albüme koymasının sebebi de odur. Hani gerçekten hani bir siyahlar beyazlar hani bu işi çözebiliriz. Yani birlikte yaşayabiliriz derdiyle o zamanlar onu kavurlamıştı. Ki Mandela'nın da bütün şeyi oydu zaten. Düsru'nun üzerineydi. Evet birlikte yaşam ortak yaşam beraber yaşam üzerine kurulu ve özgür bir yaşam üzerine kurulu bir hayaldi. Ve o hayal birçok hani de göz ardı etmeyelim yani defektini ondan sonra sıkıntısını hala süren ...acıları, sıkıntıları, zorlukları... ...bunları da göz ardı etmemek lazım elbette. Yani çok da hani aşırı romantize etmemek lazım ama... ...en azından... E, ...tutum ve davranışlar önemli ölçüde değişti. E, ve hani bir insan değişir, dünya değişir yani. E, evet. evet. Stevie Wonder, We Can Work It Out. I have to keep on talking till I can't Smith'te, Steve Wonder'dan bir Beatles cover dedik. We can work it out. Çok carkıyor. Ben bu cover'u çok, çok severim. Çok güzel. Yani Steve Wonder bu işleri de zaten iyi becerir. Yani e, cover işlerini de iyi becerir. E, burada da yine döktürmüş. Evet, evet. Gerçekten harika bir cover. Evet. Şimdi hani Steve Wander ve Nelson Mandela deyince hani e, benim aklıma direkt şey geliyor. 1988 Haziran'ında Londra'da, Wembley'de yılında yapılan e, Nelson Mandela. 70. Doğum günü e, kutlama e, konseri gelir. Böyle 11 saatlik falan bir şeydi konserdi. Live Aid'den sonra en büyük şeydi. E, ne derler? Konser maratonudur. ne denir orada? Herhalde öyle bir şeydir. İşte dünyanın her yerinden neredeyse yayınlandı. Bilmiyorum Türkiye'de yayınlandı. Ben söyledi. Türkiye'de değilim. 88'de e, naklen yayın yani belki sonra şey yapmışlardır. Böyle Olabilir. parça parça videolarla Olabilir. vermişlerdir. Yani ben baştan sonra seyretmiştim. Hollanda'da Şeyden yani 80'lerin sonunda ya da 90'ların başında... ...öyle birkaç program vardı... ...işte bir Video Müzik Türkiye diye bir program vardı... ...bir de birkaç tane TRT'de... ...ben yani tabii TRT'den bahsediyoruz... O, TRT'den. Ee, ...şey... ...belki öyle parça parça vermişlerdi ...hatırlayamadım... Ya yani ben şey baştan sona seyretmiştim... ...yani arada şeyler yapmıştım... ...hatta video kasete de çekim... ...video kaset vardı VHS... E, ...hatta böyle şey yapmıştım... ...stoklamıştım... ...240'lık kasetleri... ...yani 4 saatlik kasetleri... <gülüyor> ...stoklamıştım... ...böyle 3-4 kaset vardır gerçekten... ...hala bir yerde durur onlar... yapmış yapmışsın... E, ...şey... Aktarılabilir mi <gülüyor> acaba? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bakmak <gülüyor> lazım. Steve Wonder'ın şöyle bir hikaye Yani <gülüyor> şey e, konseri, ana fikri de zaten bir konser organizatörüyle e, programa başladığımız Specialist'ın, hani Nelson Mandela şarkısını yazan Jerry Demers'la başlıyor. Ve organizatör Jerry Demers'a diyor ki bir tane büyük bir grup bul. Ondan sonra bir yerde bir bütçe var bunun için. anti hareketi hareketiyle ilgili şey ...bir bütçe varmış. Ee, şehir Hı. konseyinde her neyse. Bunu kullanabiliriz diyor. Ve Simple anlaşıyor. Ee, neyse sonra işte bir sürü başka gruplar da devreye giriyor. Şudur budur falan. En sonunda hatta yani konserden birkaç gün evvel... ...Steve Wonder'dan okey geliyor. Ee, ve Steve Wonder geliyor konsere. Ondan sonra çıkacak. Tam çıkacakken... ...görülüyor ki şey, ekipman çalınmış ...daha doğrusu... E, ...sintesizerlerin, loopların falan oldu bir şey... E, ...hard disk çalınmış. Hard disk çalınmış. Evet. Ha. E, ve bunun üzerine acayip silinli... ...bozuluyor. Çok kritik bir, çok bir kritik. şey çalınmış yani Tabii ki yani. çok kritik. Yani bütün şey... ...onun üzerine çünkü. E, seti onun üzerine. Ve böyle ağlay ağlay sahneden... ...iniyor gidiyor. <gülüyor> Ondan sonra... Ta ki ne zaman işte sonra şey diyorlar... E, diyorlar ki Whitney Houston'un ekibini kullan... Tabii ki dalga mı geçiyorsunuz falan diyor. Hmm. Ama en sonunda kabul ediyor. E, ve şey... Bir anda... Çıkmamazlık o, da etmemiş çıkmamazlık yani. Çıkmamazlık da etmiyor bayağı bir hikaye var orada aslında. Hani şimdi vaktim yani vaktimiz ona yeterli değil yes. ee, ve şey e, mesela o anda hatırlıyorum sonra da şimdi biraz evvel tekrar okudum ee, bir anda hiç anons yapılmadan hiçbir şey olmadan Steve Wonder acası koltusey Allah V ile başlıyor ve bir anda böyle şey stady yıkılıyor yani <gülüyor> <gülüyor> ve hani o şarkı da bir anda bir gönderme haline geliyor çünkü hani sadece seni sevdiğimi söylemek için çıktım sahneye gibilerinden bir hani şey oluyor metafor haline geliyor falan o yüzden öyle bir şey öyle bir hikayesi vardır yani o konser de başlı başına hikayedir. Zaten bundan sonra biraz daha da bahsetmeye başlayacağız ama. Ama e, Stevie Wonder'dan devam edeceğiz. Stevie Wonder'la devam edeceğiz ve herhalde özgürlük adına yazdığı nice şarkıların en güzellerinden biri evet. olan evet Free Stevie Wonder. Evet, Steve harika bir şah eseri diyebiliriz belki de. Harika yetmez yani. Evet. Bir şah eseri. Free. Evet. Bu hafta Minta Plaklar Nelson Mandela için dönüyor. Şeyden bahsediyorduk. İşte 1988'de Nelson Mandela'nın kendisi hala hapisteyken 70. yılını kutlamak için çok büyük bir organizasyon yapılmıştı evet. Memliydi işte neredeyse 11 saat süren bir konser organizasyonuydu. İşte kimler yoktu? Sting vardı, U2 vardı, Bruce Springsteen vardı, Dire Straits vardı. <gülüyor> Ki Dire Straits'te ilgili şöyle bir e, muhteşem bir hikaye vardı. Dire Straits bir çıktı. E, şey ikinci gitarist kim? Eric Clapton. Çünkü şey kendi ikinci, ikinci gitaristleri çıkamamış sahne çünkü e, karısı doğum yapmış diyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> filan hani öyle şeyler o da yani çok çok güzel evet. çok ilginç bir konserdi. bu konserin en ilginç taraflarından hani biraz hemen bahsettiğimiz gibi hani Steve bu onların son dakikada ilk başta sahneye çıkamamasıydı Kendisine ayrılan bir 25 dakika vardı ve tam çıkacakken sahneye ekip, çok önemli bir ekipmanın ortada olmaması sebebiyle hani sahneye çıkamamıştı ve organizatörler acayip panik halde ama tabii ki hani akıllı insanlar Yedekleme yapmışlar. Hani bir iki kişiyi böyle kenarda tutmuşlar. Bir problem olursa sen çıkarsın falan değil. Ve o sırada çok genç. O sıralar 19-20 yaşlarında bir e, Amerikalı siyah kızı sadece elinde akustik gitarıyla sahneye fırlatıverdiler. E, bir İngiliz komedyen Lenny bir şeydi şimdi e, soyadını hatırlayamadım bir türlü. O tanıtmıştı ve şey demişti ben geçenlerde bir kulüpte gördüm harikaydı muhteşemde bayılacaksınız diye şey yapmıştı, Hı. anons etmişti. E, ve gerçekten bir kız çocuğu çıktı ki hani korkudan bayılacak orada yani öyle böyle değil. Çünkü bir anda sahne vermişler e, Ve bir anda bir akustik gitarla bir şarkı çalmaya başladı. Yanlış hatırlamıyorsam galiba Fast Car'dı ve bir anda stadyum böyle şeyken hani herkes böyle işte tuvalete gidelim, sosyal sandviç alın, biramız alın falan modundayken bir anda böyle bir sustu stadyum. Ve bir anda dinlemeye başladı. Ve öyle 3-4 tane şarkı çaldı. ...işte talking Battle'a buluşunu çaldı... ...Across the Lines'i çaldı... ...bir iki bir şey daha çaldı veya çalmadı... ...ve o gün Nelson Mandela sayesinde... ...bir superstar doğdu aslında... Ee, ...onun ertesinde ilk albüm zaten... ...milyonlar satan bir albüm hani... ...albüm çıkmış mıydı o zaman? Albüm çıkmıştı, albüm çıkmışmış yani... ...ama yani, kimse evet. bilmiyordu... <gülüyor> <gülüyor> ...ya şey tabii hani muhteşem bir albüm... Ee, işte ben... Ama yani klibi falan dönmüyordu. Kimse bilmiyordu. Ha, tabii o dönem klip dönmesi ayrı yani, bir mesele. Yani MTV'ye tabi şey, yani MTV tabii şey yapacaksın, sokacaksın. Kolay öyle. şeyler de değil yani onlar. Rotasyona sokacaksın. Tabii. Rotasyona yani sokacaksın. Bir, bir de bir... Hani MTV'deki rakiplerini düşünsene. Şimdi tabii. bir yanda akustik gitarla evet. şarkı söyleyen bir kadın var. Hafif, Öte yanda da... Siyasi yanladı. protest şarkıları söylüyor. Yani. John Boaz'in 80'ler siyah versiyonu. Öyle Ve, şey de değil yani. Öyle yani. pop bir şey de değil. Öbür tarafta da kıyamet kopuyor. Hani dance, mans işte ee, ne bileyim Madonna'lar var, şunlar var, bunlar var falan. Filan. Zor ama, zor dönemler yani. Ama yani gerçekten yani bir insanın eline geç, nasıl böyle bir fırsat geçebilir ve bir insan bu fırsatı nasıl bu kadar iyi değerlendirebilir? Şey ee, oraya gelecektim aslında ben şey gelmeden. Yani gerçekten e çok net hatırlıyorum. Evet. şey YouTube'tan e Talking About Revolution'ı Fats Karly tekrar bir izledim. Şey, konser, Kon, hani? yani evet. 88 Wembley konserinden. Evet. Gayet rahat gözüküyordu ya. Yani i̇lk, şey... Ilk, ilk başta çok şeydi. Böyle ne yapacağını <gülüyor> bilemiyordu. Gerçekten yani orada düşüp bayılabilirdi. Ee, bir de şey de ilginç tabii. Hani Steve Wonder gibi tabii, tabii şey yani süperstar sonuçta. Ee, bir o ekipmanından... ...çok önemli bir parça çalındığı için çıkmıyor. Ee, öbür taraftan bir tane kızcağız geliyor... ...elinde sadece bir gitar var. Evet, aynen, <gülüyor> o, o da ayrı bir konu. <gülüyor> <Değil mi? gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> doğru, diyorsun, doğru diyorsun evet yani işte o konserinde böyle bir güzelliği vardı ve herhalde Tracy Chapman'ın bütün kariyerinde en azından Mandela'ya boğulmuş ama çok güzel söylemiş yani ben gelirken şey yani 3-5 saat evvel dinledim Kesinlikle. harika söylemiş yani evet Tracy Chapman talking about a revolution Don't you know we're talking about a revolution It sounds like a whisper Don't you know we're talking about a revolution It sounds like a whisper While they're standing in the welfare lines Crying at the doorsteps of those armies of salvation Wasting time In the unemployment lines Sitting around Rise up and Get this, yeah Poor people gonna rise up and Take what's theirs Crying at the doorsteps of the armies of salvation Wasting time in the unemployment lines Sitting around, waiting for a promotion Don't you know, talking about a revolution Sounds And finally the tables are starting to turn Talking about a revolution There revolution you oh, no. Talking about a revolution Evet, revolution Nelson Mandela'nın 70. doğum günü kutlama konserinde muhteşem bir performansla Müzik dünyasına muhteşem bir adım atmıştı. O konserde kimler yoktu? Ee, i̇lk Sting de başlamıştı. Onun da ilginç bir hikayesi <gülüyor> var. Sting'in aslında dünya turnesinde olduğu bu dönem, ee, özel uçakla getiriliyor. İlk o çıkarılıyor. Ondan sonra kendi kısmı biter bitmez de tekrar şey gerijetle yollanıyor. Ee, kendi konserinin yetişmesi <gülüyor> için. <gülüyor> Hatta şey manajeri çok sinirleniyor yani Sting gibi bir insan nasıl ilk çıkabilir hani onun son çıkan adamlardan birisi olması gerekir falan diye. Orada şöyle ikna ediyorlar. E, bu dünya üzerinde naklen yayınlanıyor. O yüzden ilk başta güçlü bir isimle başlamak lazım diyorlar. E, öyle ikna ediyorlar. Mesela ilginç bir şeyler George Michael var. E, e, Earth Mix var. O devrin işte şeyleri. Yani R-Top'ları, Elton var. Joe Cocker var. E, <gülüyor> Natalie Cole. Phil Collins var. Tracy Chapman tabii ki, Wet Wet Wet var o zaman yani şimdi kimse hatırlamaz Paul Young var yine kimse hatırlamaz Brian Adams var Bee Gees var ha. Ee, tabii ki Salif Keita Yusundurlar var ee, Miriam Makebalar var Sly and Robbie var, UB40 var tabii ki Uh, Simple Minds var Whitney Houston var Steve Wonder var Fat Boys var Fat Boys, Ve onlar vardı değil mi? Yani evet, evet Dice Race'le kapatılar Şey, 90. yaş şeyi, konseri Onda 2008'de mi olmuştu? 2008'de oldu 2008'de, bu arada şey Bu programın açılışını yaptığımız Specials şarkısı Free Nelson Mandalay'i 90. yaş günü konserinde de Eminem söylüyor Evet evet. zannedersem kapanış Evet o da kapanış. Kapanışı yapıyor. Böyle hani zaten sahne büyüyor ve herkes çıkıyor sahneye. Evet evet o Eminem'di daha günceldi. Resul like Daryl Ono Lewis, Lloyd Smith'ler şey. Will Smith var tabii tabii. Eddie Grant'ler, Simple Minds'ine gelmiş falan mesaire şudur budur. Queen. Queen. Paul just Queen much. Vesaire. Ee, neyse yani bu programı hani Nelson Mandela'ya anarak hani hazırladık ve de siyah müziğe ağırlık vererek yaptık ee, hani Bizim için bu anlamda da 70'lerde muhteşem bir şarkı vardır ki sadece işte zaten bir film müziği şarkısıdır ama sonra evet. Brown'da da falan baya bir şey olmuştu. Neyse yani çok da fazla liga lugasını yapmayalım. Süper Önüm, şarkı. Yani muhteşem şarkı Bobby Womack Across 110th Street. fight doing whatever I had to do to survive I'm not saying what I did was all right trying to break out of the ghetto with a day-to-day -day fight Be down so long getting nothing didn't cross for mine but I knew there was a better way of life and I was just trying to find but you don't know what you do till you put out pressure. Across 110th Street is a hell of a tester Across 110th Street Pimps trying to catch a woman that's weak Across 110th Street Pushers won't let the junkie go free Across 110th Street Woman trying to catch a trick on the street Across a hundred and two streets You can find it all in the street ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. I got one more thing I'd like to talk to you about right now There's a better way out Snorting that coat Shooting that dope man You're copping out Take my advice It's either live or die You got to be strong If you want to survive The family On the upper side of town Will catch hell if Without a ghetto around In every city You'll find the same thing going down All I need to capitol, baby, get all time Let's hear Across the hundred and street Bits trying to catch a woman that's <laughs> week. Across the hundred Evet, Bobby Yomack, 1973 tarihli değil mi? Ee, evet. Harika bir şarkı, Across 110 Street. Ee, Mint'in bu haftada sonuna geldik. Ee, bu haftayı Nelson Mandela'yı adamaya adadık. Plakları evet. onun için döndürdük elimizden geldiğince. Ve bir şarkı daha çalıp veda edeceğiz. Evet, uh, Simple Minds'le veda edeceğiz. Uh, bu şarkıyı... Bu demin bahsettiğimiz hani 70. yaş günü e, konseri için özel yazdıkları bir şarkıydı bu. Ve hatta Hı -hı. zaten bu organizasyonda ilk e, sıraya giren gruptu Simple Minds. E, ve işte şey zaten hani sahne aldıklarında ilk bununla başladılar ve zaten en büyük bir böyle gümbürtü olmuştu. O zamanlar Simple Minds büyük bir gruptu. Tabii. Yani sonradan şey tabii, çok acayip düşe geçtiler. Ayrı. Once Upon a Time albümünden de sonraki dönem, o dönemlerden bahsediyoruz. O dönem, Street, Sıca Fightin years. Dönemler, Street Fighting Years. Sıcak dönemler. Street Fighting Years, 88 veya 89. 88 olabilir. Ee, Yok, 89, 89. 89. Hatta ben onun şey, turne kapsamında Rotterdam konserine gitmiştim. Seni yani, seni. Beni beni beni. Ondan sonra öyleydi ve her zamanda hani Mandela'yı almak için iyi bir şarkı olarak da devam edecektir diye düşünüyorum. Ee, evet yani programa Simple Minds'ın Mandela Day şarkısıyla veda ediyoruz. Evet yani Madibaya bize vermiş olduğu ve sunmuş olduğu hani ilham, umut ve insaniyet için teşekkür eder. Ee, hayallerin gerçek olmasını. Giler, evet. Toprağı bol olsun diyoruz. Yani işte herhalde hepimize düşen onun bütün hayatını ortaya koyarak... Gerçekten büyük mücadele ederek e, başlattığı mücadele ufaktan da olsa elimizden geldiğince katkıda vermek. Yani iyi, başta iyi insan olmak işte. iyi insan olmak yani, ve buna inanabilmek. Yani, yani şey, inanç. Elimizden, elimizden geldiğini yapabilmek aslında. Aslında işin, işin ee, yani, sonu inanca geliyor. Ya unutmayalım. Yani yani. Unutuyoruz çünkü her gün aslında Halde ne şey, yapmamız gerektiğini. E, inan, i̇nanmak önemli. Yapabileceğimize Hı. inanmak önemli. E, olabiliyor. Heh. Demek ki olabiliyor. Evet. evet. Haftaya görüşmek üzere ben Mert Emcan. Ben Efe Kanko'dan iyi geceler. They take that man away Now the freedom moves in closer every day Wipe the tears down from your saddened eyes This say Mandela's free, so step outside five years ago this very day held behind the walls all through night and day still the children know the story of that man and we know what's going on right through ago la la la, la, la, la, la, la la la Oh, oh, oh My Dearest dream If the tears Are and Wipe them From your face I can feel As my moving deep inside It was 25 years that took that man away And now the world came dancing Elsa Mandela Mandela's free Gıcır cızır plaklar Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula, Demert Emcan